İlem eyühel aziz ey aziz kardeşim bil ki İlem eyühel aziz hakaiki imaniyeyi ispat için irad edilen bürhan ve delilleri tetkik ederken şu kocaman neticeyi bu zayıf nahif delil intaç edemez diye tenkidatta bulunma zira zafiyetiyle ittiham ettiğin o delilin sağında ve solunda bulunan takviye kuvvetleri ve kıtaları pek çoktur evet İslamiyetin sıdkına delalet eden şahitlerden, şehitlerden, bürhanlardan, delillerden emarelerden her birisi o müdafaa meydanında arkadaşını himaye etmekle sıhhat raporunu imzalayarak sağlam olduğunu tasdik eder. O da onun ilim ve haberine ehli vukuf olur. Çünkü hakiki imaniyede hedef sübuttur, nefi değildir. Sabit olan bir şeyi gösterenlerin biri bin gibidir. Zira sübutta gösterenlerin gösterme tarzları birbirine uygun ve muvafık olduğundan her birisi ötekileri tezkiye ve tasdik etmiş olur. Neficiyetinde nefyedenlerin şahadetlerinde tevafuk yoktur. Nefilerine mütehalif esbab gösterirler. Bunun için şahadetleri birbirinin sıhhatine delil olamaz çünkü tevafuk yok. İlem eyühel <gülüyor> aziz, bazan bir şeye şiddetli muhabbet o şeyin inkarına sebep olur ve keza şiddeti havf ve gayet azamet ve aklın ihatasızlığı da inkara sebep olur. İlem eyühel aziz, Hanzale'nin çekirdeğinde Hanzale ağacı mündemiç ve dahil olduğu gibi cehennemin de küfür ve dalalet tohumunda müstetir bulunduğunu şuhudi bir yakın ile müşahede ettim. Ve keza nasıl ki hurmanın çekirdeği hurma ağacına hamiledir, aynen öyle de İman habbesinde de cennetin mevcut olduğunu hads-i kat'i ile gördüm. Çünkü o çekirdeklerin ağaçlara tahavvül ve inkılapları garip olmadığı gibi küfür ve dalalet manası da tazi edici bir cehennemi, iman ve hidayet de bir cenneti intac edeceğinde istibat yoktur. İlem eyühel tohum olacak bir habbenin kalbi, yani içi delindiği zaman elbette sümbüllenip neşvunema bulamaz, ölür gider. Kezalik, ene ile tabir edilen enaniyetin kalbi Allah Allah zikrinin şua ve hararetiyle yanıp delinirse büyüyüp gafletle firavunlaşamaz ve Halık-ı semavat ve arz'a isyan edemez. O zikri ilahi sayesinde ene mahvolur. İşte Nakşibendiler zikir hususunda ittihad ettikleri zikri hafi sayesinde kalbin fethiyle ene ve enaniyet mikrobunu öldürmeye ve şeytanın emirberi olan nefs emmarenin başını kırmaya muvaffak olmuşlardır. Kezalik, Kadiriler de zikri cehri sayesinde tabiat tautlarını tarumar etmişlerdir. İlem eyülaziz, alimde her şeyin yüzünde hikmet eserleri göründüğü gibi, en uzak, en geniş, en ince kesretin tabakaları üstünde de hikmet ihtimam eserleri görülmektedir. Evet, kesret ve tekessürün müntehası ve neticesi olan İnsanın sayfeyi veçinde, cephesinde, cepesinde, cildinde, ellerinin içlerinde kalem kaderiyle pek çok çizgiler, hatlar, nakışlar, nişanlar yazılmıştır. Malumdur ki insanın şu sayfelerinde yazılan o kelimeler, harfler, noktalar, harekeler, ruhu insani de bulunan manalara, maneviyatlara delalet ettikleri gibi, fıtratında kader tarafından yazılan mektuplara da işaretleri vardır. Arkadaş. İnsanın geçen sayfelerine kaderin yazdığı haşiye, tesadüf ve ittifakın dühulüne bir menfez bırakmamıştır. İlem eyü'l aziz, şu dünya hayatına muhabbetle müptela olan bazı insanlar, o hayatın vücuda gelmesinden maksat ve gaye yalnız o hayata hizmet ve o hayatın bekası olup başka bir faydası olmadığını, yani Fatır Hakimin zevil Hayatta ve Cevher insaniyette velia olarak koyduğu bütün cihazatı acibe ve tecizatı harikanın seri uzzebal olan şu hayatın hıfzı ile bekası için verildiğini zannediyorlar. Halbuki kaziye öyle olduğu takdirde kainattaki gayre mütenahi nizamların şahadetleriyle satı alemde görünen hikmet, inayet, intizam, ademe abesiyete olan delil ve bürhanların makuse olarak abesiyete, israfa, intizamsızlığa, ademe hikmete delil ve bürhan olmaları lazım gelecektir. Arkadaş, şu dünyevi hayatın faydeleri pek çoktur. O faydelerden hayat sahibine tasarruf ve hizmetin nisbetinde bir hisse ayrıldıktan sonra bâkî kalan gayeler, semereler Fatır-ı Hakîme Evet, insan ve insanın hayatı Esma-i İlâhiye'nin tecelliyatına bir tarladır ve cennette rahmet-i envanın enva'ının cilvelerine mazhardır ve hayat-ı uhreviyenin harika ve gayri mütenahi semereleri için bir fidanlık veya bir çekirdektir. Demek insan bir sefine kaptanı gibidir. Sefinenin gayri mahdut faydelerinden kaptanın alaka ve hizmeti nisbetinde kendisine verilir. Bâkî kalan kısmı sultana racidir. İnsan da sefine-i ile alakası derecesinde o vücudun hayattar semeratından hissesini alır. Mütebâkisi sultana ezeliye aittir. İlem eyü'l aziz, dünyanın lezzetleri, zevkleri ve zinetleri, Halikimizi, Malikimizi ve Mevlamızı bilmediğimiz takdirde cennet olsa bile cehennemdir. Evet, öyle gördüm ve öyle de zevk ettim. Bilhassa şefkatin ateşini söndürecek marifetullah'tan başka bir şey var mıdır? Evet, marifetullah olduktan sonra dünya lezzetlerine iştihâ olmadığı gibi cennete bile iştiyak geri kalır. İlem eyühel aziz dünyada cereyan eden ve husule gelen her bir şeyin iki veci vardır. Biri ahirete bakar ki nefs-i en sabit, en ağır bu vecihtir. İkincisi dünyaya, nefsine ve hevaya bakar. Bu vecih hakaret, hiffet ve zevalden öyle bir mevkidedir ki kalbin teessürüne, teallümüne, ızdırabına, düşüncelerine bahis olacak bir kıymette değildir. İlem eyühel aziz İnsanların öyle eblehleri vardır ki, şeffaf bir zerrede şemsin timsalini veya bir çiçeğin renginde şemsin tecellisini görse, şemsin o timsal ve tecellisinden, hakiki şemsin bütün levazımatını, hatta aleme merkez olmasını ve seyyarata olan cezbini talep edip isterler. Mahaza, o zerrede veya o çiçekte gördüğü timsal ve tecellinin bir arızadan dolayı kayboldukları zaman, Basar ve Basiretinin körlüğü dolayısıyla hakiki şemsin inkârına zehap ederler ve keza o eblehler tecelli ile husule gelen vücud-ı vücuda vücud hakiki ve aslîden fark edemezler, birbiriyle iltibas ederler. Bunun için bir şeyde şemsin timsalini, gölgesini gördükleri zaman şemsin hararetini, ziyasını ve sair hususiyatını da istemeye başlarlar. Ve keza o eblehler sinek, böcek vesaire küçük ve hasis şeylere bakarken onlarda pek yüksek bir eseri sanat ve hikmet görmekle derler. Sani bunlara pek fazla ehemmiyet vermiştir. Bir sineğin ne kıymeti olabilir ki bu kadar masraflara, külfetlere mahal olsun? Arkadaş, bu gibi eblehleri ikna ve işkallerini def için dört şeyin bilinmesi lazımdır. Birincisi Cenabı Hakk'ın rububiyetinin kemaliyle alakadar olan her şey onu tavsif eder fakat o şeyin rububiyetine mazhar olduğu münasebetiyle kemalinin de mahalli tecellisi olur fakat o kemal ile müttasif olamaz. İkincisi her şeyden Cenabı Hakk'ın nuruna bir kapı açılır. Bu kapılardan birisinin kapanması gayri mütenahi sair kapıların da kapanmasını istilzam etmez fakat hepsinin bir miftah ile açılması mümkündür üçüncüsü ilmi muhitten inikas eden kader her şeyde esma-i nuriyeden bir hisse tersim etmiştir. dördüncüsü inna emruhu amruhu ıza arada şeyen en, en yiqol lehu kum feyakun ma halkukum vla bagthukum illa ke vahide. Bu ayetlerin sarahetine göre her şeyin vücudu kün emriyle bağlı olduğu gibi bütün eşyanın icat ve sonradan ihyaları bir nefs-i vahide'nin icat ve ihyası gibidir. Demek icat Cenabı Hakk'a isnat edilirse bu kadar rahat ve kolay olur. Ama esbaba veya eşya'nın kendilerine isnat edildiği zaman bütün ukala'nın ve eblehlerin hükümlerinden neş'et eden muhalakati kabul etmeleri lazım gelir. İlem eyühel <gülüyor> aziz Kur'an-ı mucizül beyan hakikatları duru ve emsal ile beyan ediyor. Çünkü daire-i ait hakayık mücerrede daire-i mümkinatta ancak misaller ile temessül ve tavazzuh eder. Mümkin ve miskin olan insan da daire-i imkanda misallere bakarak fevkinde bulunan daire-i vücudun şuunatını, ahvalini düşünür. İlem eyühel aziz, her şeyin içine melekût, dışına da mülk denir. Bu itibarla insan ile kalp birbirine hem zarf hem mazruf olur. Çünkü insan mülk cihetiyle kalbe zarf olur, melekût cihetiyle de mazruf olur. Bu kayde arş ile kevn hakkında da tatbik edilir. Şöyle ki arş zahir batın evvel ahir isimlerinin halita ve karışığıdır. Bu halitada dahil olan ismi zahir itibariyle arş mülk, kevn melekût olur. İsmi batın itibariyle arş melekût, kevn mülk olur. Demek arşa ismi zahir nazarıyla bakılırsa kendisi zarf, kevn de mazruf olur. İsmi batın gözüyle bakılırsa kendisi mazruf Kevn zarf olur ve keza ismi evvel itibariyle ve kana arşuhu ala'l ayetinin işaret ettiği kevnin bidayetini içine alıyor ve ismi ahir itibariyle sakful cennete arşur rahman hadisi şerifinin ima ettiği kevnin nihayetini içine alıyor. Demek arş öyle bir halitadır ki şu dört isimden aldığı hisseler ile kevn ve vücudun sağını, solunu, üstünü ve altını ihata etmiş olur. İlem eyühel aziz acz nidanın madenidir ihtiyaç duanın menbaıdır Fe ya Rabbiy ya Haliki ya Maliki seni çağırmakta hüccetim hacetimdir sana yaptığım dualarda uddetim fakatimdir vesilem fıktane hile ve fakrimdir hazinem aczimdir resul malim emellerimdir şefiim Habibin aleyhissalatu ve selam ve rahmetindir aff Mağfiret eyle ve merhamet eyle. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Amin.